Aziz Seferler merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün stüdyoda kalabalık bir gün. Çünkü Ben Buradan Okuyorum programını hazırlayıp sunan 2000 Handi ise tamamı burada. Burcu Şahin, Esinem Amcı ve Abdullah Ezeki ile programın ilk sezonunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldik hep beraber. Programda ilk defa bir aradayız. Merhaba Atman. Radyo seferler bildiğiniz gibi e, radyomuzun geleneksel destek günleri başladı. Açık Radyo'ya program desteklisi olmak için açıkradyo.com adresindeki destek ol butonuna tıklayabilirsiniz. E, dediğim gibi bu bir değerlendirme ve toparlama programı. E, dolayısıyla öncelikle önceki programlarımıza şöyle bir bakışlatacağız. Öncelikle belki ne yaptığımızı, programda neyi amaçladığımızı çok kısa açıklayarak başlayayım. Ee, ben buradan okuyorum, bir edebiyat ve edebiyat eleştirisini merkeze alan, başta bu alanlara göz kırpan, oralardaki alanı taramaya çalışan bir sosyal bilimler alanı programı gibi konulanıyor. Ee, burayı merkeze almayı ve buradaki yeni çıkan kaynakları tartışmayı e, amaçlayan bir e, izleyimiz var genel olarak. Programda çağdaşımız olan araştırmacıları konuk etmeye başlıyoruz ve böyle bir dizi üzerinden ilerideki ilk sezonda. Abdullah Dilersen seninle başlayalım. İlk sezon nasıldı? Ee, tabii aslında. Ben şu an kendi notlarımı ilk olarak paylaşayım aslında. Bu nedenle neler yaptık, e, hangi programlarda, kimleri konuk ettik, e, onlardan başlayabilirim. Aslında ben buradan okuyumurum odaklandığı temel noktalardan birisi de edebiyat, edebiyat teorisi ve edebiyat tarihini birleştirirken e, bunu sadece Türkiye ile sınırlandırmak değil, aynı zamanda meseleye çok daha geniş bir noktadan tüm dünyayı, dünya edebiyatları ve teorilerini de bu işin içerisine katarak yapmak. E, bu anlamda oldukça geniş bir coğrafya netnadığımızı söyleyebiliriz ekip olarak. E, programlarımız arasında dahil ettiğimiz konu ve konuklarımın da bizim e, bütün bir dünya edebiyat ve teorefine nasıl yaklaştığında dair sanırım iyi bir örnek teşkil edecektir. E, Sözcülümü Alperen Topal ile kavramlar tarihi üzerine olan konuşmamında millet, vatan, e, hürriyet gibi kimi spesifik kelimelerin zaman içerisinde atıl bir dönüşüm geçirdiklerini takip ederken Devre, devrin edebiyatına ve insan profiline dair de aslında birçok şey öğrendik. Burada Alperen'le olan konuşmamızda aslında bütün bir kavramlar sahilinden din giderken e, aynı zamanda e, bu sürecin e, Türk edebiyatının nasıl biçimlendiğini de gö e, görmüş olduk. İşte hürriyet kavramı işte Namık Kemal'e gelirken kadar nasıl bir anlam dergilerken bu süreçten sonra çok daha farklı anlamları geliyordu. E, bütün bunları bu sayıda biz görmüş olduk aslında. Daniel Kolanz ile Mısır ve Türkiye arasında gidip gelen sınır uçları daha da açık bir program kaydetmiştik. Bu programda ise servet Fünun dergisini ve dergide yer alan tıp metinlerini görmüş olduk. Bilindiği gibi aslında Servet-i Fünun aslında bir bilim ve kültür dergisi. Hı hı. Bu anlamda bu dergide sadece roman öykü ve şiirler değil, aynı zamanda bilimsel de birçok makale yayınlanıyordu. ve işin açıkçası bu konu biraz gödarda edilen bir meseleydi. Bir Daniel Kulan ile birlikte de bu programda e, Servetçiğimdaki tıp metinleri, işte Darwin, Darwin'in görüşleri ve bunun altında edebiyata anlatımın miras ettiği durmuştuk. Bu da bu anlamda bizim için çok çarpıcıydı. E, Ödenler Gün, Dolce Rocca ile e, Tetardifesleri, Ahmet Amca Tampaların ölüm yıl dönümünde yayınlanan e, Tampinar Topetimindeydi. E, Türkiye edebiyatının e, bu başat figürüne ve onun roman anlayışına odaklanmıştık. Ee, bilindiği gibi e, daman mefhumu Tanpınar ödeliğinde Türk edebiyatı içerisinde oldukça çarpıcı ve aklımda üzerinde çokça durulan konulardan biri değildi. Ee, ancak Ödemler Gülkan'ın bir, bir de bu konuda farklı bir ufuk tanarken e, daman mefhumuna e, farklı Avrupalı yazarlar üzerinden de yaklaşmıştı. Bu da aslında bu karşılaştırmalı edebiyat ve karşılaştırmalı okumalar bağlamında hem bizim için hem de eminim programı dinleyenler için e, oldukça ufuk açıcı olmuştur diye düşünüyorum. Bilindiği gibi geçmişten bugüne özellikle Edward Said gibi önemli düşünür ve yadarların elinde şekillenen açılık, ben buradan okuyorumun da üzerinde durduğu ne diyelim başlıklardan birisi olmuştu. Çağatay Yılmaz ile açılık ve Fransızın yadar Mathias Enertür'den üzerine gerçekleştirdiğimiz radyo kaydı. Bu metelin farklı yazar ve düşünürler tarafından nedenli farklı biçimlerde kullanıldığına, değerlendirilene dair de önemli bir kayıttı. Bir burada gördüğümüz şey aslında şarkıyaçılığın sınırlarının sadece Avrupa ve Edward Said'le olmadığı, bambaşka coğrafyalarda, bambaşka kültür dairelerinde farklı şekillerde de değerlendirilebildiğiydi. Ee, son olarak benim e, Şerife Çağ'ın ve Özlem ile birlikte gerçekleştirdiğim e, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Çingeneler Edebiyatı'na girince e, kitabı üzerinden yaptığımız sohbette. E, bugüne kadar aslında oldukça dışlanan, ötelenen e, Çingeneler'in Türk Edebiyatı'nda ve Dünya Edebiyatı'nda kendisine nasıl bir karşılık bulduğuna odaklanıyordu. Ee, bir de bu program kaydında Aslı Ahmet Mithat Efendi'den bugüne gelenlere kadar e, çingen izini sürerken e, bu kavmin, bu topluluğun e, nasıl bir hayat yaşadığına ve bu hayatın edebiyatına nasıl sirayet ettiğine bakmıştık. E, bunlar da bizim için aslında bu noktada dikkat çekici konu başlıklarıydı. E, tüm bu noktalardan hareketle e, bütün bir sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz programların Yeni ve çağdaş edebiyat, edebiyat teorisi ve edebiyat tarihi çalışmalarına eşik tutmasına, bizim gibi genç öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri dinleyicilerle buluşturmasına hizmet etme, e, hizmet etme arzusuyla hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. E, hep beraber aslında burada umarız ki programımız da bu düşünceyle diden edildi ve yeni, yayın döneminde de aynı arzu ile aynı istekle yoluna devam edilir. E, aslında hepimizin ortak arzusu da bu. Ben sanırım bu biraz uzattım. Belki burada bir şarkı arası verilerek dinleyicilerin içinde bir doluklanma e, şansı olur. E, bugün ortak bir karar ile Nick Drake'in e, cello song'unu çalacağım. E, i̇kinci tekrar görüşmek üzere. Radyo severler yeniden merhaba. 95.0 açık radyoda ben buradan okuyorum devam ediyor. E, az önce Nick Drake'ten cello song'u dinledik. Bu bizim programımızın jingle'ı aynı zamanda biliyorsunuz. 69 yıllı Five Live Left albümündendi bu şarkı. Nitrek, cello song. Ee, hazır sözü almışken bilerseniz arkadaşlar ben devam edeyim. Bu sezon neler yaptım onunla ilgili çok kısa bir bilgilendirme bulunayım. Ee, i̇lk programda biz Hasan'la birlikteydik. Orada Arif Tapan'la beraber Ermeni Akri, Osmanlı Ermeni İlebiyatı'na biraz konuştuk. Öyle bir yerden başladık. Sonrasında e, İkinci programında Ezgi Burgan'la insan merkezi dünyaya farklı bir bakış ya da farklı bir oluş imkanı sağlayan hayvan çalışmalarını konuştuk. Ardından Gamze Hakverdi'yle Metis yayınlarından çıkan Bulnuz Kırılganlık üzerine kitabını konuştuk. Sonrasında çocuklara her şeyi anlatabilir miyiz sorusu üzerinden çocuk yazılarının üzerine bir program yaptık Gökçe Özer'le beraber. Ee, ve son olarak geçtiğimiz haftalarda e, felaket beklentisi odağında Zavan Biberyan yazınını konuştuk Alayla Çakmakçı'yla. Biberyan'ın e, 2021 yılı zaten 100. doğum yaşıydı. Hem oraya e, ufak bir selam duran hem de bir yandan felaket beklentisi perspektifinde Biberyan yazını değerlendiren bir programdı. E, Şimdi böyle bir çizgi ilerledi bende. Şimdi dilersen sen devam et, sen neler yaptın bu sezon? Tabii ben buradan okuyorum ekibi olarak akademik çalışmalarına henüz başlamış alanında görünürlüğü henüz yeni olan isimleri ağırladık. Bunu yaparken arkadaşlarımın da yani sizlerin de belirttiği gibi disiplinler arasılığa edebiyat temelli olsak da başka alanlara göz kırpmayı ihmal etmedik. Bu çerçevede kendi yaptığım ilk programda Yağmur Yıldırmay Bayrakçı'yı konuk aldım. Yağmur'la döneminde diğer yazarlara göre çok fazla öne çıkmamış, kanon dışı kalmış diyebileceğimiz mübeçel İzmirli ve edebiyatı üzerine konuştuk. Ben buradan okuyorum ekibi olarak edebiyat ve başka şeyler sloganıyla yola çıktığımız için ve biraz kendi ilgi alanlarımızdan da beslendiğimiz için bir diğer konum kendi doktora çalışma alanımla da ilgili oldu. kendi çalışmalarının üzerine e, araştırmalarına devam eden, bununla ilgili Fransa, Sorbonne ve Türkiye'de çalışmalarına devam eden Bihter Sabanoğlu'yu konumu kaldım. ile edebiyatta kentin görünümleri üzerine konuştuk. Bu noktada... E, bilim kurgusal intikam antizilerin başrolünde İstanbul Makalesi'nde ele aldığı Molla Davut 1913 tarihli rüyada terakki kitabı üzerinde durduk. Hasan'la ortak yaptığımız programda Fatma Damağı konuk ettik. Fatma ile Mehmet Rovun eleştirileri üzerine durduk. Yazılarını ve onun yerelden evrimsel eleştiri anlayışını değerlendirdik. Abdullah'la ortak yaptığımız programda Alan Kadıköy'de sergilenen 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı sergisi üzerine Alişan Çapan'la konuştuk. Bu programda sergide yer alan eser, eserlerin ressamları, Paris ekolü ve edebiyata yansımalarından söz ettik. Programımızda konuk ettiğimiz araştırmacılara, akademisyenlere sorular sorarken en dikkat ettiğimiz noktalardan biri onların çalışmalarının özünü kavramak oldu. Umarım onlara bu program vesilesiyle de sesini duyurabilecekleri bir mecra yaratmış olduk ki programımız da bunu hedefliyor. Burcu Dilersen sözü sana bırakayım. Siz neler yaptınız? Bugün Hasan Yok. Önce Hasan'ın yaptığı programlardan bahsedeyim sonra kendim ikilere geçeyim. Hasan'da Arif Tapan'la Osmanlı Ermeni Edebiyatı'nı ve Ermeni harfli Türkçe metinleri konuştular Aslan'la birlikte. Daha sonra Samet Altıntaş'la edebiyatımızdaki Şeyh Bedrettin temsillerini konuştular. Barış Büyük Okutanlı şiir ve sekülerlik mevzusunu, Fatma Damak'la Mehmet Rauf'un eleştirmen yönünü, Burcu Halaç ve Melek Memiş'le çevirmenler meslek birliğinin yani çevirinin faaliyetlerini ve son olarak Dünya Şiir Günü'nde 21 Mart'ta Selcan Peksan, Sevinç Çankanoğlu, Murat Çelik ve Gökhan Bakar'la Dünya Şiir Günü'nü kutladılar ve konuştular. Benim programlarımda ise şiir, roman ve işte yeni çıkan kitaplar üzerine de birazcık odaklandık. Öncelikle Okan Yılmaz'la bir Han Keskin şiirinde aşk ve bedeni konuştuk. Nihan Abir'le Türkçe romanda yeme, içme ve sofra meselesini inceledik. Murat Nargüc ile Halit Ziya'nın romanlarında ışık odağında bir program yaptık. Sevcan Tiftik ile aslında çok da heyecan verici ve yeni bir konu olan Türkçe romanda sakat erkeklik deneyimlerini konuştuk. Son olarak da Huzursuz Bir Ruhun Panoraması kitabı üzerinden Yakup Kadri'nin hikayelerinde azınlıklar meselesine baktık. Özge Dikmen'le. Genel hatlarıyla böyle oldu. Evet, aslında neler yaptık diye şöyle bir baktığımızda 20 aşkın program yapmışız. Ve bu programlarda minör ya da majör birçok konuya da değindik. Bu aynı zamanda gelecek sezon için de bir harita gibi okunabilir sanıyorum. Ve bu çeşitliliği ve yeni bakış açılarında konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Herkese teşekkür ederim ve sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün programımızın sonuna geldik. Açık Radyo'da destek günlerindeyiz bu arada ve program destekçisi olmak için açıkradio.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.